Bunun bu bak aklen ters Kur'an ters bu ayet, çehadis şey, bu hadis zayıftır bu harde zayıf var. Bu şekilde böyle. Bu yapsınlar. Yapsınlar. Bir başka yapmışlar yine bu harde yetiştirilir mirah meselesi. Derler ki Muhammed miraca çıktı. O büyücü değildir miraca çıkmaz derler. Niye hadiste geldiği için? Allah ı Kerim'de demiyor mu kuzuk kulumuz Muhammed'in?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 Şimdi Allah bilmiyor muydu bizim elli kılamayacağımızı farz kılıyor sonra ikiye düşürüyor? Peki Allah bilmiyor muydu kaydesiyle doğru yanlış tespit edilirse aşağı? Allah bilmiyor muydu biz 20 müşrikle savaşamayız önce 20'yi farz kılıyor sonra ikiye düşürüyor? Şimdi burada nasip ve mensup dediğimiz bir kayda var. Hristiyanlık hak mıydı? Niye yürürlükten kaldırdı Allah Azze ve Celle?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 100 tane şiddetli sopa bulunuyor. Acımadan şiddetli. Neyse, neyse, Kazma sakıyla ense kökü iki tane vurdun mu gebertirim. Hele şiaysa, tamam. <gülüyor> Sevdiğin birisi ise farklı. Sevmediğin birisi ise farklı. Neresi? Şunu diyebilirim. Bu ayet Rasul'a indi. Nahr suresi 44. dördüncü ayeti Rasul'un gönderilişinin birçok gayesi var. Gayelerinden birisi de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 ee, Zekeriya Karay'la o CHP'den milletvekili neydi o? Yaşar, Yaşar Nuri yaptılar. Resul kelimesini bütün lügak kitaplardan haberci olarak ispat ettiler. Bak diyor Kur'an-ı Kerim'deki Resul kelimesi haberci anlamındadır. Haber yönüyle alırsan ben de bir haber getiriyorum ben de Resul'um diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki şer'i yönüyle Resul'luğa bak. Selam. Allah ve Resul'u bir şeye hükmettiği zaman ne mümin olan bir kadına, ne de mümin olan bir erkeğe seç farkı yok. Allah ve bir şeye hükmettiği zaman. Şimdi sen Rasul'san hükmetin ki. Kimse seç farkı yok. Evet. Evet. Evet. Başka bir ayet içerimede. Rasul size neyi ve onu alın, neden sakındırırsa onun da sakın. Sen Rasul'san verdiğin şeyi alacağız. Sakındırdığın şeyden de sakınacağız, öyle mi? Ha Rasul başka diyor istedi biz de, diyoruz, biz de Allah diyor Allah'ın mahiyeti zorasun çıktı bu um, kari müslimde zayıf yok namazı, var, var. diye kişi gete muallaklar vardır muallaklar vardır onların da senetleri çıkartılmıştır evet. muallak ee,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 Zat yönüyle sorumlu olan Ravi'yi atlamıştır. Kavera Sulla demiştir. Bu tür var ve altmış küsür tane. Bunların da hepsi senetleri çıkartılmıştır. Hepsi.